Genç Havan başlıyor. Radyo Havan'dan herkese merhabalar. Ben Uruk Canan. Bir Genç Havan programıyla daha bir saat boyunca radyolarınızda olacağız. Bugün Aralık ayının son salı günü. Aslında 2011 yılının son salı günündeyiz. Ve yavaş yavaş artık... Yeni yıla yaklaşıyoruz Yaklaşık bir hafta sonra 2012'ye merhaba diyeceğiz Evet bugünkü konuğun Bir genç Eczacı adayı artık öyle diyelim İstanbul Üniversitesi Sayısallık Fakültesi öğrencisi 5. sınıf öğrencisi sevgili Derya Özdemir kendisine hoş geldin demek istiyorum. Hoş Derya buldum. hoş geldin. Hoş buldum. Merhaba. N nasılsın? Neler yapıyorsun? Vallahi iyiyim. Ne yapalım? İşte öğrencilik. Yani Hı -hı. çok da genç sayılmamasına biraz uzatan öğrencilerden yani... <gülüyor> Çaktırma yani. yani ben tam şimdi. Tamam burada ismim de verilmişken çok da şey yapmayayım. Ee, söylemeyeyim ama birazcık uzadı tabii. Hı hı, okul yani. nasıl gidiyor peki? Okul artık bit bitiyor gibi. O bakımdan şanslı hissediyorum artık ya yavaş, yavaş kendimi kendime. Artık bu hazırlık ve eğitim sürecini <gülüyor> yani bayağı uzun. Yani pek bir şey kalmadı. Ben zaten beşinci sınıftan bir öğrenci hani çok öğrenci olarak görmüyorum neticede. Yani artık stajın olduğu bir dönem evet, olduğu için. staj dönemini evet. de bitirdiğimiz için artık çok da öğrencilerim yani ederim. Daha arada bir yavaş. dönemi yaşıyor gibiyiz. Meslek hayatına atılmak üzere. Evet e, İstanbul'da aslında son 3 gündür yavaş yavaş sanırım kış mevsimini yaşıyoruz. Çünkü ben gerçi ne kadar bugün güzel bir gün olsa da. Üç gün önce mesela taksi Meydanı'nda karın yağdığını gördüm. Gayet de güzeldi aslında çiftler ben için. Ben görmedim ama. Özellikle gayet romantik bir anda tabii. Aynı şeyleri kendim için söylemek biraz <gülüyor> zor. İçinde yaşamışsındır belki romantik. Evet ya. evet ben de kendime bir pay çıkardım işte orada. Zaten kar da pek yağmadı yani. <gülüyor> çok şey. Yani çok kısa süreli olduğu evet. için pek e, benim için sorun olmadı tabii. E, şimdi Derya'cığım neticede... E, bir koca yılı geride bırakmak üzereyiz yani 2011 yılı artık e, bitmek evet, üzere dediğim son gibi günlerdeyiz. <gülüyor> son günlerdeyiz. Şimdi biz son bir yılın aslında genel bir e, değerlendirmesini yapacağız ama bizim daha önceden e, daha önemli bir konumuz var konuşmak istediğim seninle. Evet. Yani bir öğrenci olarak dedim ya ne kadar öğrenci olarak görmesen hani ucundan tuttuğunu varsayarak e, biliyorsun Fransa'da son günlerde e, Ermeni soykırımıyla ilgili çalıştık. E, gündem maddesi Yasa var. Geçti, ha, evet. Ha, evet ki bu yani Türkiye <gülüyor> başta olmak üzere birçok ülkenin e, gündemini meşgul etmekte. Yine bu konuyla paralel olarak dün e, biliyorsun Ranting cinayetinin evet, 23. Üçüncü, duruşması ha, 23. duruşması gerçekleşti sen e, oraya gitmeye çalışan e, kişilerden biriydin. Evet yine. gittim aslında kısmen de gittim. <gülüyor> ee, birazcık şey oldu yoldan dolayı. E, yoldan dolayı birazcık e, geç kaldım diyebilirim. Ee, yürüyüşe katılamadım ama e, İMÇ'den bir muhabir arkadaşla görüştüm. Hı hı. Hani e, neler konuşul diye. Ben e, ilk duruşma bittiğinde onunla konuşmuştum. İkinci duruşmaya katılamadım. E, i̇lk duruşmada işte e, Hrant Dink'in avukatları e, cinayetin e, bütün aşamalarını anlatmışlar. Ve tipten hani te, telekomünikasyon başkanlığından aslında kayıtların e, elde edilmesi için böyle bir çaba var. Şu anda bildiğim kadarıyla. Çünkü e, tipte her beş senede bir kayıtlar siliniyor. E, Hı -hı. Ve bu telefon görüşmeleri o Samast'ın e, mesela bir aklı var aslında. E, evet. Pardon bir saniye. Şimdi biz ayrıntılı, bunları ayrıntılı... Girmeye, yok konuşacağız bunları... da ben ilk şu en başından biri anlatmak istiyorum aslında bu. Evet ya yani şimdi konu cinayetini. çok önemli. Bir de şimdi evet, Fransa'da aynen, da hazır böyle bir konu. Yani, yani Türkiye'de sıcağı, çünkü sıcağı. şey oluyor. Türkiye'de e, maalesef insanlar... ...dışarıdan bir e, gündem oluşturulmadan... ...bir ülke bize tehdit oluşturmadan... ...biz kendi içimizde, kendi tarihimizle alakalı... ...yaşanan şeyleri pek tartışmıyoruz. Maalesef yapamıyoruz. İlla birisinin bir saldırısı olması gerekiyor. Ya da işte... E, ...nasıl diyeyim... E, ...kendi içerisinde hani iç ya da dış mihrakların... ...bir e, neticesi sonucunda... ...hani böyle bir tartışma alanı açılıyor. E, sonuçta Hı -hı. duruşmaya da denk geldi. Evet. E, Şimdi... Hrant Dink, e, 2007'de, 19 Ocak 2007'de Şişli'deki e, Agos gazetesi binasının önünde sahibi oldu. Agos gazetesinin önünde saldırıya uğramıştı. Şimdi Hrant Dink neden böyle bir saldırıya uğradı? İlkin onun öncesini bir konuşalım. Evet. Şimdi elimde zaten Hrant Dink yıllar boyu e, şeyle suçlandı. Türklüğü, Türklüğü aşağılamaktan dolayı davalarla uğraştı. Peki bu e, davaların açılış Hakkında açılmasının nedenleri neydi onu bir konuşalım. Mesela 2002'de Urfa'da verdiği bir konferansta ben Türk değil Türkiye'liyim ve Ermeniyim demişti. Tabi bu bazı taraflarca Türklüğü aşağılamak olarak algılandı ve hakkında 3 yıl yargılama süreci başlatıldı. Fakat çok daha sonra yine beraat edildi bu davadan. Yine e, Reuters ajansına verdiği bir demişti. Evet 1915'teki şu an e, Fransa'nın konuştuğu olay. Evet 1915'te olan bir soykırımdı. Çünkü e, 4000 yıldır bu topraklarda yaşayan bir halk ve e, onun uygarlığı artık yok demişti. Yine bu da e, Türklü aşağılamaktan dolayı onun hakkında e, yargı sürecinin başlatılmasına neden oldu ve akabinde zaten bildiğimiz o o gün Samas e, Saldırısı silahlı saldırısı gerçekleşti zaten o manzarayı hepimiz hatırlarız pek evet. fazla söze gerek yok o delik ayakkabı delik ve olduğu. üzerine örtülen gazete sayfasında. Şimdi bu çok vicdan sızlatan bir olay değil mi sence? Yani tabii ki sonuçta Türkiye'de kimlik her zaman. E, sorun oldu. Yani Hı -hı. sadece Türkiye değil, bütün aslında ulus devletlerde, bütün Avrupa'da bunlar sorun oldu. ama bir şekilde aşılması e, ...tarih içerisinde hani bir şekilde e, olaylarla şey yapıldı. E, ama Türkiye'de biraz daha bu e, bazı odaklar, güç odakları tarafından hani e, sınırlandırılması yüzünden pek başarılı olamadı. Yani bir Ermeniyim demek veya Kürdüm demek. Mesela e, şey Ahmet Kayan'ın da böyle bir şey vardı. Hani ben Kürdüm ve Kürtçe bir şarkı söylemek istiyorum. Demişti Hı -hı. ki şu anda bu istek çok basit bir şey değil mi? Yani hani şeyler... en muhafazakar kesim bile bunun gayet normal karşılayacaktır. Ama o gün e, ben hatırlıyorum yani çocukluğum ama benim için de çok travmatik bir şeydi. Yani hatırlıyorum e, şeyde Kral TV müzik, müzik ödüllerinde ben Hı -hı. Kürt olduğum için. Hay şöyle demişti hatta Kürt asıllı bir Türk vatan, Türkiye vatandaşı olduğum için. Kürtçe bir şarkı kendi ana dilimde bir şarkı. Hatta Kürtçe kendi ana dilimde bir şarkı söylemek istiyorum. Yeni albümde de bunu koyacağım. Bunu yayınlayacak yürekli insanlara e, istiyorum ki çok büyük bir mücadele alanı gibi o zamanlar bizim için. Veya işte Hrant Dink'e gelirse Hrant Dink'in ben Ermeniyim ve haklı olarak kendi tarihinde bakıyor. Yani gerçekten de hani ben de Tunceliliyim yani Dersinliyim. E, mesela annem anlatır yani hani Altın Hüseyin Köylü, Pülümür'de Altın Hüseyin Köyü vardır ve isminin veriliş e, nedeni Hüseyin adındaki birinin Altın gömü bir Ermeni gömüsü bulmasından kaynaklı köyün ismi Ermi, işte Altın Hüseyin Köyü denir ve kilise dedikleri böyle iki üç tane taş vardır. Gittiğimde de gördüm yani Anadolu'nun birçok yerinde buna rastlarız. Ermenilerin e, yaşadığı kendi vatanları aslında Tabii beraber ki, yaşıyoruz. Özellikle yani, İstanbul gibi bir yerde mesela bu. Ee, ...şehirdeki mimarilerin birçoğu... ...Rum ve Ermenilere ait hem mesela şu an. Hem mimari olarak hem... E, yani. ...yani şimdi e, şöyle bir şey, bu bir gerçek. Hani e, bunu yatsıyamayız. Yani daha Kesinlikle. dün mesela bir tane... E, ...Rus... E, ...renkli fotoğrafçının babası adını şu anda hatırlamıyorum. Onun resimlerini görmüşüm. 1910 yılında Artvin'de çektiği bir Ermeni kadın... Hı hı. E, ...portresi vardı. Renkliye basmışlar... Ve hani Ermeniler de bu toprakların bir parçası bunu şey yapamayız ama tabii tek tipleştirdiğimizde herkesten aynı kimliği beklediğimizde aynı inançları beklediğimizde mutlaka sorun olacaktır. Hmm. Bu e, yani bu şeyden kaynaklanmıyor bu e, bir düzenle alakalı bir durum yani hani Türkiye Cumhuriyeti tabii ki kurulmalıydı kurulacaktı yani tarihsel gerçeklik bunu gerektiriyordu bir kurtuluş savaşı zaten vardı. Ee, ...baktığınızda yani o bölgede herkes şey yaptı, herkes savaştı, herkes şey yaptı... ...bir şekilde kuruldu ama daha sonrasında olduğu gibi bırakmak da çok şey olmuyor... ...işte bu etnik kimlikler, farklı folklorik öğeler her biri sorun yaşamaya başladı. E bugün şimdi bunca olaydan sonra, bunca farklılıkların yaşattığı, insanlar yaşattığı kötü deneyimler... ...ve acılarımızdan sonra artık bir şeyleri hala yok saymak... Ee, politik şeyin malzemesi haline gelmesi ben doğru bulmuyorum bunu. Hani Hı. nasıl doğru bulmuyor Mesela Fransa'nın yaptığı şey de politik bir karardı. Yani tabii ki e, bunu ben şey olarak görmüyorum. Yani Sarkozy'nin bunu çok e, insaniyet bakımından Ermenilere çok büyük haksızlık yapıldı. Biz de onlar haklarını arıyoruz diye çıkardıkları bir yasa değildi. Bu, Bu kendi iç seçimlerinden önce Ermeni diasporasının oradaki e, memnuniyetini sağlamak ve seçimlerde Sarkozy'nin destek alması için yapılan bir şeydi. Keza bugün Türkiye'de e, dersin 38 olayların da hani Erdoğan tarafından özür dilenmesi... ...bunu kesinlikle çok önemli buluyorum yani hani... Hı hı. De, ...ama tabii ki bu özür dilemek... ...açıkçası e, bir dersimle olarak... ...yani kendi adıma konuşuyorum, kimse adına konuşmuyorum... E, ...çok tatmin edici bir şey, tabii ki değil. Neden diye? Çünkü e, Tayyip e, Erdoğan hani sadece bir başbakan... ...hani kişisel bir şey söylüyor... ...onun e, devlet e, adamı olması... Hı. ...konuştuğu her şeyin resmi olduğu anlamına gelmez. Zaten Kendi şahsım olarak... ...şahsım adına zaten orada. özür dileyebildi. Hı. Hani özür dilenmesi gereken bir olay yaşandı ama... mesela orada özür dilemenin e, kelime anlamı bence sadece... E, ...yani bir çocuk da mesela yaptığı bir şeyden dolayı özür diler. E, yani benzetmem çok yanlış gelebilir bilmiyorum ama... ...hani bana, şu an aklıma öyle geliyor. Hani bir çocuk bir yaramazlık yapar, bir şey yapar, özür diler... ...ama niyeti sadece o anı geçiştirmektir. Sadece babası kızmasın dedir veya bir şeydir hani e, daha sonradan bu, bunun pişmanlığını eğer gerçekten hisset yaptığı şeyin farkına varamamışsa veya bunun e, ileriye dönük hareketlerinde düzeltici bir şey olarak göremezsek hı hı. bugün Alevi vatandaşlar olarak mesela hani Alevi kökenliyim e, mesela Maraş katliamında e, dan sonra a, olayın faillerinin e, avukatlarının bugün hala Meclis sıralarında olması veya çok basitinden bir örnek veriyorum. Ben Beyazıt'ta okuyorum, İstanbul Üniversitesi'ne söylemiştik zaten? Evet. Giderken mesela Gülhane'de Ebu Suud caddesi diye bir şey görüyorum, bir tabela görüyorum ve Ebu Suud Efendi'ye baktığımızda bir şehhül İslam kendisi ve yani hani tarihi hatırlatıp böyle bunlar kötü şeyler falan hani tekrardan hatırlatmak, bunları tekrar dilendirmek bile bana Yük, ...külfet gibi geliyor. Ama biraz meraklı olanlar... Bir ...Ebu Suud Efendi'ye bir baksınlar... ...onun fetvalarını internetten, Wikipedia'dan... ...oradan buradan bir baksınlar. Hiçbir şey söylemeyeceğim. Hani böyle bir insanın bile... ...isminin orada yazılıyorması olması... ...Şehir İslam olması bir insanın... ...gerçekten yaptığı her işi doğru yaptığı anlamına gelmez. Yani insanlar hata yaparlar. Devletler de hata yaparlar. Ee, gerçekten güçlü bir şeyin oluşmasını istiyorsanız devletin her şeyle yüzleşmesi kendi içerisinde demokrasiyi gerçekten tabana indirmesiyle hmm. mümkündür. Bugün bütün sorunların hepsinin kökeni bu aslında. Yani, yani... sadece özür dileyip, Hayır, özür orada kalmasıyla böyle şey Özür dilemek böyle bir şey, da... değil. Böyle bir şey değil. Evet Aynen. orada yani gerçekten hani toplu mezarlar var işte Ermenilerin yıkılan kiliseleri var mesela. Üzerinde çocukların yazılar spreylerle yazılar yazdı. Üç yıl öncesine kadar tabanı kubbesi olup da üç yıl öncesinde olup da şu anda tabanı Olmuyor. çökmüş. Restorasyon A. Restorasyona ihtiyaç duyulan, yani sonuçta kilise de insanların inanıp geldiği bir yer ben öyle görüyorum. Yani illa sadece e, tek ibadet yerini cami olarak algılamak bu e, Müslümanlık açısından da Müslümanlık, yani İslami felsefe açısından da doğru bir şey değil. Yani insanların inandığı ve e, Allah'a yakardığı bir yer her zaman için kutsal. E, i̇nansan da inanmasan da kutsaldır yani. Hani dokunulmazdır. Bilmiyorum ben üzülüyorum açıkçası yani, yani şunu hep duyuyoruz zaten Farklılıklarımız zenginliklerimizdir Ama bunun yani Türkiye'de pek Uygulandığını görmek mümkün Olmuyor ne yazık ki yani ben sadece evet. lafta Kalıyor ne yazık ki yani lafta kalıyor. Bir de az önce mesela senin bahsettiğin şey Kurtuluş Savaşı'nda yine herkesin Omuz omuza savaşı evet mesela Kurtuluş Savaşı dönemlerinde Türkler olsun, Kürtler olsun, yani Çerkez, Lazlar, Eminler. Evet. Bunların hepsi omuz omuz adı. ki zaten bu literatürlerde olan bir şeydir. Yani kimse bunu inkar edemez. Bu tarih Tabii arşivlerinde yani. olan yazılı e, kaynaklardır. Ama bugüne baktığımız zaman dediğin gibi o m, kimlik mücadelesi ve kimlik sorunu ne yazık ki Türkiye'de bu geçmişte yaşanan şeylerin yani e, üstünü kapatır cinsten e, olaylar artık. Evet. Hatta bir söz vardır şey. Ee, ...insanın en acıyan yeridir kimlik diye. Yani Aynen. kimliğini ne, neresi en çok acıyorsa kimliğini oradan koyarsın. Eğer acıyacak bir yer kalmazsa insanların kimliklere de ihtiyacı olmaz. Yani ben hakikaten bütün kimliklerin yok olabileceği bir dünya hayali kurarım her zaman. Ama çok ne kadar mümkün onu bilmiyorum ama hı hı. E, öyle. Şimdi biz e, Hrant Dink üzerinden konuştuğumuz için onunla biraz evet. e, bağlantılı olarak birkaç şey daha e, söylemek istiyorum. Şimdi sen yine az önce e, Maraş katliamından Konu, bahsetti. Şey, ben o kadar aha. çok içimiz doğmuş. onunla, yani aha, onunla ilgili bütün konuları kusura yok, yok, bakmaya gayet yani, dağıtıyorum. Iyi, e, gayet iyi bir şey söyledin. Çünkü onunla bağlantılı bir şey söyleyeceğim yine Hrant ile ilgili. Mesela e, işte TRT'de e, yayınlanan bir e, belgesel programı vardı. Belki bilirsin Şahların Labirenti isminde. Bu e, 1978'de meydana gelen e, Kahramanmaraş katliamı ile ilgili bir belgesel düzenliyor ve e, biliyorsunuz Kahramanmaraş'ta çoksa yüz aşkın insan e, yaşamını yitirmişti orada. E, ve programın e, seyri esnasında işte sorumlu olarak e, geçilen e, noktada Hrant Dink'in e, şeyi geliyor fotoğrafı ekrana geliyor çünkü e, Katliamdan sorunun birinci e, sorumlusu bir numaralı ismi şen Şendinler. Ve bu katliamın e, sorumlularını Ermeniler olarak e, dile getiriyor. Yani <gülüyor> o şekilde <gülüyor> <Çok de> söylüyor. <gülüyor> Ve işte TRT'de be, belgesel esnasında Kahramanmaraş katliamını e, Hrant Dink'in fotoğrafıyla veriyor. Tabii çok sonradan bununla ilgili dava açıldı. TRT'ye tazminat davası açıldı. Yalnız işin işte trajik yanı. Yargıtay mesela belgeselin belgeselin gayet doğru ve gerçek olduğunu haliyle davanın düştüğünü sonradan karara bağladı. Yani bu hakikaten çok üzücü bir durumda hem ranting'in yakınları komik için olsun bir durum. hem <gülüyor> yani tabii ki komik yani çok bir durum yani gerçekten. Yani oradaki olaylarda da mesela 3 yani o zaman sağ sol çatışmaların çok fazla yaşandığı bir dönem. Yani öyle biliyoruz. Ve 3 tane genç e, öldürülüyor sanırım. E, daha sonra e, belediye e, hoparlörlerinden e, anonslar yapılıyor. İşte komünistler geliyor işte öldürdüler gençleri diye bu cenazelerini kaldıracağız. Bütün Müslüman din kardeşlerimiz gelsinler. Komünistlerin öldürdüğü gençlerimizin cenazesine katılın. Her Katılmak bizim için din görevidir şeklinde. Biraz acitatif bir söylem. Daha sonrasında da Aleviler camiye bomba attı diye bir şey var. Evet. Ve daha sonra hani olayın vehametini pek anlayamıyorlar ama. Yani ev ev girip çoluk çocuk demeden gerçekten hani girip ve kelim, mesela işte biz de Müslümanız neden biz öldü sonra pişman olursunuz yine beraber yaşayacağız diyen insanlara da Besmele çektirip sen besme, besmele çeksen bile hani senin dinin din değil falan hani hmm. sünnetli mi deyip açıp bakma gibi şeyler hani böyle korkunç insanların hakikaten o zaman şey de düşünüyorsunuz yani bütün tarihten çıkıp bir insan evladı bunları nasıl yapabilir bunu yapabilecek motivasyonu nasıl alabiliyor yani bu motivasyona nasıl gelebiliyor bunları düşünmeye başlıyorsun ilginç yani tabii ki mesela yani de, de, aleviler bu konuda biraz mustarip yani çok fazla mustarip hatta ta, yani bu coğrafyada hani iktidarın e, sunni hanefi olması Evet. Dan kaynaklı biraz hani sonuçta bütün güç de elinde oluyor her şey ordusunu devletini polisini insanları çok rahatlıkla kanalize edilebiliyor ama bunun hani kötü niyetli insanlar tarafından hani şey yapılması zaten iktidarın kendisinin insanı kötüye sevk eden bir şey olduğuna inanırım biraz yani güç biraz tehlikeli bir şeydir. Evet, Bence. Doğru kullan kullanılmadığı zaman tabii ki... Yani evet yani bilmiyorum hani e, tam tersi olsaydı nasıl olurdu? Belki yine e, tam tersi olsaydı yani güçün e, birinde bir tekelde çok fazla bulunmasının doğru olduğuna inanmıyorum. Biraz dağınık bir şekilde birçok odak olsa belki bu tarz şeyler yaşanmayacaktı. E, baktığınızda katen büyük bir, yani çok büyük bir travmatik bir durum. Yani daha da travmatiği bugün hala bu avukatların e, çok rahatlıkla işte... E, yani bu olayın henüz daha tam e, faillerinin e, adam akıldığı gerçekten teşhir edilememesi yargılandılar mı ceza aldılar mı onun tam bir bilgim yok çok fazla ama yani e, çoğunun da karar, karartıldığını biliyoruz evet. Türkiye'de birçok şeyin. Neyse bir müzik arası verelim o zaman Tabii çok Sonrasında şey şey oldu. Kasvetli bir <gülüyor> edeceğiz tamam. Ee, i̇lk şarkımızı MFE'dan alalım o zaman. Hep yaşın 19 şarkılarıyla radyolarda olacak. Bu arada bir şey söyleyeceğim. MFE isminin nereden geldiğini biliyorsun. Hani muhakkak Masar Fatih Özkandan geldiğini evet, biliyorsunuzdur da. Gelmiyor. Ama ne zamandan itibaren MFE olarak söylenmiş? Ee, ben bir yerde okumuştum. Ee, Avrupa'da düzenlenen bir yarışma programına katılmışlar Mazhar Özkan grubu. İşte ödül kazanınca birkaç defa şey gelmişti, sahneye gelip şarkılarını tekrar e, seslendirmişler o esnada. E, o an e, program sunucusu artık o geceyi sunan kişi her kimse yabancı zaten bu. Hani Mazhar Fuat Özkan demekten o kadar çok yorulmuş ki şey demiş artık MFÖ demiş ve oyundan sonra Mazhar Fuat Özkan MFÖ olarak şey he, var, dile getirli Şimdi de radyolarda o zaman MFÖ. Başka yok Bildiğim yok Çevremizden Ya gerçeği söyleriz Ya da nasıl istersen Ne güzel şeysin sen hep Yaşın 19. Gel yanıma sar beni Bugün var yarın yokuz Ne güzel şeysin sen hep Yaşın on dokuz Gel yanıma sar beni Bugün var yarın ve e, konumuz ranting cinayetiyle devam ediyoruz. Şimdi e, 19 Ocak 2007'de e, saldırı gerçekleştikten sonra e, Hrant Dink için e, cenaze töreni düzenlendi. Katıldığımı bilmiyorum. Evet, katıldım mı bilmiyorum. Bazı İlk gün <gülüyor> bazı kaynaklara göre 40 bin bazılarına göre 100 bin bu tam kesin bir rakam değil. E, o sayıda insanın katıldığı e, söyleniyor. Şimdi ben e, cinayetten sonra şunu gördüm. Türkiye'de inanılmaz bir kesim rantinki ciddi anlamda sahiplendi ki bu konuyla ilgili Ermeni diasporasının en önde gelen isimlerinden Isabella Cortian şunu söylemiştir ki bu tarih içinde çok önemlidir. Türklerin Dink'i kucaklaması bizde deprem etkisi yaptı demiş. Bu bu güzel bir deprem. Tabii ki ama. yani gerekli bir deprem. Kesinlikle çünkü tarih şey. boyunca Hani aralarında gerginlik olan iki tane millet ve bu olaydan sonra ne yazık ki yani yine az önce bir önceki şarkı öncesi söylediğin şeye geliyoruz yani bir şeylerin değişebilmesi için bir yıkımın olması mı gerekiyor? Çünkü bu e, olaydan sonra artık bu iki millet birbirine yani bazı çevreler hani hepsini e, demeyelim de bazı çevreler birbirlerine yaklaşmaya başladılar. Hani bu noktada yine senin söylediğin şey geliyoruz. Türkiye'de bir şeylerin değişebilmesi için e, illa bir şeyin olmasına mı gerek var ya da e, dış ülkelerden birinin e, Türkiye'nin iç işlerine karışmasına mı e, gerek var? Bu noktada tabi akla gelen e, soru bu. Bu konuyla ilgili senin söyleyebileceğin neler olabilir? Yani e, ortak bir acımız Hrant Dink. E, Ki Hrant Dink zaten 54 Malatya doğumlu. Hani bunu sadece Türkiye'den e, soyutlamak çok çok yanlış bir şey yani. Yani isminin Hrant olması çok Ahmet Mehmet gibi olmaması. Evet, soy, soy isminin de, de, de belki işte, yani. Ali Veli olmaması bize sanki... Başka biriymiş, dışarıdan biriymiş gibi gelse de birçok insandan daha fazla bu vatanı sahiplendiğini, hani bu ülke millet, için daha çok şey yaptı. Kesinlikle. Bir kere Irant e, Lincoln çizgisinde e, şunu görebiliriz. Kendisi mesela Ermeni diasporasını yüzde yüz hiçbir zaman. Fikir birliği olmadı yani her zaman Hrant kendi düşüncesinden gitti yani ne e, Türkiye devletiyle tamamıyla bir e, uzlaşma ve kendi tarihinden kendi kimliğinden e, ödün verdi ne de Ermeni diasporasıyla bir olup e, Türkiye'yi hani lanetlemedi her zaman Türkiye'nin içerisinde e, aslında bizim gibi yani e, onun için aslında belki de Hrant'ı bu kadar yakın görüyoruz. Yani ben e, hakikaten e, bir akrabamı kaybetmiş kadar üzüldüm. Kesinlikle. Hala da üzülüyorum ve hani bu davayı da kesinlikle sahipleniyoruz. Hani Bu bizim davamız. Hrant bizim akrabamız. Öyle görüyoruz. Hrant'ın duruşu aslında hep bu olmuştu. Kesinlikle. O Türkiye'deki e, demokratik e, örgütleri hep sorgulayan bir insandı. Hep muhalifti. Yani kesinlikle. gerektiği yerde yani. muhalif olmayı becerebilen bir insandı. Tabii bu. Birçok çevrenin işine gelmiyordu haliyle bugün işler bu noktaya geldi. O yüzden yani dediğin gibi Türkiye'de belki Ranting gibi birkaç isim daha olsaydı bugün demokratikleşme anlamında çok daha sağlam bir... Yani Durum gelişecekti bilmiyorum. Şu anda mesela ben eminim ki Hrant Dink kadar değerli insanlar vardır Ve zor durumdadır da yani Hani Kesinlikle. Bunu bilemiyoruz şu anda Çünkü çok o dayanışmaya sahip olduğumuzu düşünmüyorum yani bir, bir, bir sürü insan tutuklu şu an Yani içinde aydınları var ee, İşte Kürt meselesiyle ilgili fikir beyan edip de KCK'den tutuklanan e, Profesörlerimiz var Akademisyenlerimiz var Bir sürü basın emekçisi arkadaşlar var Son şeyde de 36 kişi mi Hı hı. ...gözaltına alındı herhalde. Yani neden bu haberi yaptın diye sorgulanıyor. Şimdi şöyle bir şey... ...artık hani... ...muhalif olmak çok pamuk ipliğine bağlı bir hale geldi. Yani... Ya yani böyle olması gerçekten de yani tarih hep aynı şekilde te tekrür mü edecek bence, sorusunu şey yapıyor. Yani bence muhalif olmaktan çok artık düşünmek yani düşünenlerin demir parmaklıklar ardında olduğu bir ülkeden evet, bahsediyoruz artık. Kesinlikle. Yani sadece yani. muhalif olmaya da gerek yok. Yani belirli bir fikri öne evet. sürmek bile artık tehlikeli bir hale gelmiş. Evet ve de yani e, bir şekilde e, gözaltına alıp tutuklanabilirsin evet, hani yani. bunun bir garantisi Konuşana... yok. Ya şöyle Ya yani şu an mesela hani burada Gördüklerimiz içinde birçok hani bazı fikir var ki birçok insan bunun çok daha azını söylediği için çok seneler yattı. Kesinlikle. Hani böyle evet. bir komedi Aha. var ortada. Aynen yani hani ben şu an bu düşüncedeyim. Bu düşüncede olduğum için de yani yapabileceğim bir şey yok ki böyle düşünüyorum. Hani gördüklerim, ettiklerim kendi yorumlarımla böyle bir şey düşünüyorum. Ve bu yüzden hani senelerce yatan insanlar var. İşkence gören insanlar var. Hakikaten yani yaptıklarımızla yüzleşmeden bu travmaları aşamayız. Hrant bunu söyledi ve Türklüğü aşağılamaktan 301'den yargılandı. Hı hı. Hedef göster. Hani o gün Samasta da davada şey demiş e, sanırım e, duruşmada şey demiş hani ben medyada gördüklerimle e, böyle bir cinayeti düşündüm medya beni e, gaza getirdi Tariket. gibi bir şey söylemiş Aha. biraz medyaya atmış şeyi medyanın mutlaka suçu vardır ama yani bu durduk yere Trabzon'dan birinin kalkıp da gidip ben bunu öldüreyim falan diye Neden hani ki kaldı sevmek. ki şöyle bir şey de vardı hani bu davadan biraz bahsedelim dedik çünkü hani daha evet, sıcağı sıcağına ve Ermeni soracak. meselesi diye. Yani bir kere Nedim Şener'in Böyle bir yazı dizisi vardı Yasin Hayal'de mektup galiba Göndermişti ona en son artık Ve mektubunda bir yerde Hani mektuplar birazcık şey Kontrollü içeriden dışarı çıktığı için Nedim Şener'e gönderdiği Ben öyle bir yazıyı okuduğumu hatırlıyorum Milliyette yanlış hatırlamıyorsam Nedim Şener'e gönderdiği Mektubun bir yerinde okuduğu kitabın Bir şeyini Paragrafını almış ve paragrafta Şöyle bir şey yazılı cinayetin işleneceğinden mahallenin bakkalından e, bilmem nerede oturan yaşlı teyzeye kadar herkes biliyordu. Buna rağmen o cinayet işlendi. Hı. Yani aslında onların söylemek istediği şu biz devletin dışında bize söyledikleri dışında bir şey yapmadık. Biz devletin bizden istediğini yaptık şimdi niye içerideyiz bunu soruyorlar evet. garip bir şekilde. Ki zaten 19 yani 2007 tarihinden önce Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne cinayetin işleneceği haberi gitmiş yani bu çok önceden bilinen bir şeydi. Evet. Yani bu noktada aslında şunu görüyoruz Türkiye güvenliği konusunda ve e, milletin e, korumasını kendi güvenceleri altına alması konusunda sınıfta kaldı. Çünkü bu e, çok so aslı o dönemde çok sorgulandı da ama sonradan yine üstü bir şekilde kapatılmaya çalışıldı ama e, o cinayet gününden çok daha önce o cinayetin işleneceği haberi ihbarı e, Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne yapılmıştı. Ya mesela aslında güvenlik algısının çok hatalı olması. Yani burada e, güvenlik Güvenliği tehdit edici unsur olarak Hrant Dink görülüyor. Sorun bu zaten. Yani Hrant Dink'in söyledikleri güvenliğe tehdit oluşturacak şeyler. Yani hı hı. biz şu anda biz farklı bir yerden kuruyoruz. Belki o kavram yani o şekilde düşünemiyoruz. Sorun bu belki. Anlayamıyoruz. Yani ben çok empati kurmaya çalışıyorum. Gerçekten nasıl bir mantıklı? Çünkü anlayamadan çözemeyiz. Yani neden böyle bir şey? Neden bu cinayet işlenmek zorunda bırakıldı? Yani neden böyle bir şey gerek duyuldu? Hrant Dink yaşasaydı ölseydi ne değişecekti diye düşünüyorum. Hani Hrant Dink'in kendisi bir kere tehditti. Türkiye Cumhuriyeti için bu komik bir şey. Yani bir kişinin tehdit olması. Yani burada güvenlik aslında amacına ulaştı yani. Emniyet Müdürlüğü gerçekten Türkiye'nin güvenliğini sağladı. Hrant öldürerek. Sor, yani sorun bu aslında. Yani buradan görmek sorunu biz şey diye bakıyoruz. Neden bir vatandaşın can güvenliği sağlanmadı? Yazılarında bas bas bağırıyordu. Kendimi bir güvercin tedirginliğinde hissediyorum. Evet. E, topluluklar içinde tedirginim ama yine de yürüyorum gibi bir yazısı vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Tehdit ediliyordu. Hatta Valiliğe çağrılıp iki kişi tarafından MİT'ten iki kişi tarafından tehdit edildiğini de sanırım yazmıştı. Hani birçok şey oldu birçok şey söylendi. Buna rağmen herkesin gözü önünde o cinayet işlendi. Yani ve şey diyorlar mesela biz emniyete böyle bir şüphe oldu. Yani emniyet şöyle bir açıklama yapıyor. Bize böyle bir şüphe olduğu söylenildi. Emratun şey, Tuncel şey Erhan Tuncel herhalde şey dedi. Ben böyle bir şüphe var demedim. Ben direkt o gün Samast bilmem hangi gün Agos'un önünde Hrant kafasına evet. sıkacak dedim. Net bir şekilde bunu söyledim diyor. Evet. Yani hani çok açık bir şey. Bunu artık daha fazla dilendirme gerek yok. Aklı selim her insan bunun gayet farkına varabilir. Burada düşünmemiz kendimize sormamız gereken şu. Tamam biri öldü. Yani, ve bunun gibi bir sürü insan da öldürebiliriz. Yani devlet olarak birçok e, gayrimüslim, birçok sorun yaratan herkesi öldürebiliriz. Peki çok biz bu sorunu var. halledecek miyiz peki? Bu sorun böyle hallolacak mı? Hani böyle bakmak gerekiyor. Tehdit ne acaba? Bizim kendi bu kendimize eleştirmez e, tavrımız mı bir tehdit? Yoksa bize gerçeği bas bas bağırmaya çalışan insanlar mı tehdit? Yani yoksa her zaman böyle Fransa gibi çıkıp da siz soykırım yaptınız. Bu soykırıma hayır diyenlere de şu kadar ceza veriyoruz diye komik durumlara... E, o, Komik durumlar oluşabilir. Yani bu duruma gelmemek için biraz kendi kendimize e, sorular sormamız lazım. Yani ben tarihçi değilim, bilmiyorum soykırım yapıldı mı yapılmadı ama e, 600 bin kişinin ya pardon 900 bin kişi sanıyorum e, tehcir edildiğini, yani yerinden yurdundan e, sürüldüğünü hmm. ve yolda bir sürü insanın öldüğünü. E, şimdi yani bu şey demek değil. O dönem tamamiyle Türkler böyle bir şey yaptılar, girdiler ve hepsini tabi yani hani. Tarihsel süreçler her şeyin bir sebebi her şeyin bir sonucu var ama hiçbir sebep böyle bir şeye neden olmamalı. Yani çünkü çoluk var çocuk var yani bir sürü insan yaşlı genç 900 bin kişiyi vatanında yani bunların hepsi mi çatıştı? Yani geçen bir tarihçi televizyonda söyledi bir grup Ermeni şey milis silah alıyorlar Rusya'dan ve çatışıyor birkaç köyde çatışma yaşanıyor bunun üzerine tehcir yasası yapılıyor. Ama Dersim örneğine baktığımızda da e, Dersim örneği 1935'te yani Dersim isyanı diyorlar mesela. Hı hı. Ben isyan olduğuna inanmıyorum. Bu bir operasyondu bence. Çünkü e, 38'deki olaylar hadi yaşandı diyelim ama 1935'te Tunceli Kanunu çıkıyor. Ve Tunceli Kanunu'nda e, hani mecliste konuşmalarda işte Dersim bir çubandır. E, bu çıbanın yok edilmesi gerekir dedikten sonra aslında düğmeye basılıyor yani yollar yapılıyor şeyler yapılıyor ve bir şekilde orada sistematik bir e, operasyon yapılıyor. Yani bunu ben çok net bir şekilde söyleyebiliyorum. E şimdi yani e, bunu çünkü duydum yani 7 yaşında o zaman 7 yaşında o zamanın 7 yaşında 8 yaşındaki çocuklarıyla bugünün 80-90 yaşındaki amcalarla ninelerle konuştum. Üzerlerinde kurşun süngü izleri vardı ve konuştular yani kendi dillerinde anlattılar. Hani bunu birebir duyduğum için söylüyorum. Şimdi ben bunu söylediğim için bir tehdit miyim? Yani bunu kendimize sormamız gerekiyor. Yoksa bütün bu olanları hayır yaşanmadı. Ya da siz de böyle yaptınız. E o zaman her şey. O zaman Hitler'e de bir şey buluruz. Yani Hitler de o zaman Yahudiler çok zengini. Bütün ekonomiyi ellerinde bulunduruyor, bulunduruyorlardı. Almanlar için en iyisi onları yok etmekti. Hı -hı. Yani, ama yani. bütün Avrupa bunlarla yüzleşti yani. Hani şimdi bizim de artık bazı şeylerle lazım. yüzleşmemiz lazım ki. Bunlar artık sorun olmaktan, tehdit olmaktan çıksın. Aynen. Kendi içinde... Benim benim düşüncelerim bunlar yani. Hmm. Bilmiyorum ne kadar katılır dinleyiciler ne kadar katılmaz bilmiyorum ama bu bunlar benim fikrim yani. Evet katılan çevre zaten katılanla katılmayan belli çevreler işte o çevreler bir gün kaynaştığı zaman bu sorun da hal olacak umarız. Pekala o zaman bir şarkı arası daha verelim ve bu konuyu da artık geride bırakalım. Sonra e, 2011'in bir değerlendirmesini yapalım beraber. Sıradaki şarkı da o zaman dumandan gelsin. En çok sevilen şarkılarından biri helal olsun. Çaban programı devam ediyor. Derya'cığım biliyorsun biz aynı zamanda bir müzik programı yapıyoruz. Ara sıra yani güncel konuları da konuşuyoruz burada ama dediğim gibi ara sıra şarkılara da yer veriyoruz. Senin müzikle aran nasıl? Yani hani bazı insanlar işte müzikte tarz olayına giderler. Ben biraz bunu sormak istiyorum. Mesela ben şahsen benim kulağıma hoş gelen her şeyi dinlerim. yani hani Özellikle şu işte şarkı güzel ama söyleyeni güzel. Yani en azından benim e, kafa yapımda biri olmadığı için ben bu adamı dinlemem gibisinden hiç şeyler söylediğini oldu mu? O, ben de e, bana güzel gelen, kulağıma hoş gelen her şeyi dinlerim yani. Ama tabii hani e, yani şimdi yapan, e, şarkıyı yapan değil. kişiyle şarkının kendisini çok fazla ayırt edemiyorum. Yani kimlikli müzikleri seviyorum. Yani e, kişinin kendi yorumunu kattığı. Enstrümanlarını da kattı hani böyle biraz daha bu piyasa şeyi olmayan hı hı. daha böyle zenginleştirilmiş e, müzikleri biraz daha seviyorum. Ama son zamanlarda e, klasik müzik daha çok tercih ediyorum. E, ders çalışırken de daha kolay oluyor benim için. Dinlerken kafamı çok fazla sözle e, yor yoruyor çünkü sözlü müzik biraz. Ya, önceden radyo, TRT 3 e, radyoyu dinlerdim. Ama son zamanlarda pek radyo dinleyemedim. Ama öğrendim ki TRT3 radyo da kapanmış. Neden? Ee, TRT Genel Müdürlüğü herhalde radyolarla alakalı karar verenler. E, halkımız klasik müzikten anlamıyor. Biz bunu kapatalım diye düşünmüşler. Aa, evet, çok da severdik TRT3 radyoyu da. E, yani onun Oradaki programlar sayesinde hakikaten müzik bilgimiz de gelişiyordu. Hı hı. En azından müzik kulağımız da gelişiyordu. Bilmesek de anlamaya çalışıyorduk. Artık öyle bir ihtimal de kalmadı. Herhalde bunu nasıl belirliyorlar ki? Şimdi bir kere bu reyting olayına da gireyim yani çünkü aynı kapıya çıkıyor ikisi de. Hani bu toplumun müzik ya da film ya da herhangi bir medya beğenisine şekilde ölçülebiliyor ki. Zaten o da şike konusu ya. Hani şimdi e... çünkü benim hani bildiğim kadarıyla reyting olayında mesela e, yanılmıyorsam işte 2000'e yakın e, cihaz oluyor. Bunlar e, işte belli başlı evlere dağıtılıyor. Yani o reyting dediğimiz olay aslında o iki, 2000 e, sayıdaki cihaz üzerinden e, tespit ediliyor. Yani artık o 2000 ev hangi programı izliyorsa sonuçları toplayıp da işte Türkiye şu kadar e, işte kesimle ya da şu kadar sayıyla şu programı istiyor, e, izliyor. E, yani 150'ye dağıtıyorlar. Oysa ki yani 75 milyon neredeyse artık Türkiye nüfusu. 75 milyon e, sayı sadece 2000 üzerinden yani, değerlendirildi. Zaten bu da o, çok sağlık Hatta hiç sağlıklı değil. Evet yani hatta çok... şeymiş yani o son şeyde öğrendik ya hani bir sürü gözaltı falan da oldu sanırım bu e, işte büyük yapım e, prodüksiyon şirketleri bu işte e, çok izlenen dizilerin e, şeyleri bir tane zaten e, pro şey var e, bunu işte rating ölçer bir tane hı hı. kurum var galiba. Ona güvenmiş herkes. O da galiba ailelere hile yapmış. <gülüyor> evet, hile yapmış. Çünkü şöyle bir şey var. Ee... Reklamlar dizinin kendisinden daha fazla izleniyor çıkmış yani belli bir saatte reklam açılıyor <gülüyor> <gülüyor> reklam saate girdiğinde e, orası açılıyor sonra kendi izlediği diziye geri dönüyor mesela işte e, örnek veriyorum Muhteşem Yüzyıl'ın e, reklamı daha fazla o sırada Fatma Gül'ün suçu ne örnek veriyorum hani hı hı. ya çok bu diziler arasında hani çok da izlenen diziler bunlar şimdi pastanın büyük payları bunlara ait olduğu için muhtemelen kendi aralarında öyle bir şey gerek görmüşler. Hmm. Lafın olmadığı lafı bir evet ya yani dizi... zorunlu olarak sürekli böyle şey konulardan ha. bahsetmek zorunda kalıyoruz. Yani. Dizilerden bahsetmiş yani dizilerle aran nasıl peki yani Türkiye'deki dizi yani en azından ya. takip ettiğin ya da hani kalite açısından ya bunlara hani tamam biz neticede çok büyük sinemaleşir mermeri ama biraz behude bir çaba bence yani değiliz ama ama şey tabii ki hani de yaratıcılık falan çok güzel hani insanların çok güzel vakit geçirmelerini de sağlıyor o açıdan bir şey diyemem tabii ki insanların kafalarını boşaltma yani akşam eve gittiklerinde bir şekilde kendi yaşayamadıkları hayatları başkalarını da izleyip de mutlu olmaya veya empati kurup heyecanlanmaya falan ihtiyaç varken yani Kim haremde yaşayabilir ki yani gidip Hı. hani işte ne bileyim muhteşem. Benim de izlediğim diziler tabii ki var. Ee, takip ediyorum. Ama tabii bu dizi sektörün özellikle böyle bir de Arap ülkelerinde çok evet. beğenilmesi durumu da var yani. Şimdi mesela geçmiş yıllarda Aşk'ı Memnu efsanesi vardı <gülüyor> Türkiye dizilerinde. Ben şu konu açısından takdir ederim. Mesela Aşkı Memnu tam zirvedeyken aslında herkesin artık çok yoğunlaştığı bir dönemde bitirildi. Oysa çok daha öncesinde Yaprak Döküm var ki bu ikisi de zaten kitaplardan alınma diziler. Mesela ben bunların kitaplarını da okumuştum. Yani hiç diziyle alakası yani Dizi illa kitapta anlatılan şeylere bağlı kalmak zorunda değil. Muhakkak ki üzerinde oynamalar değişti. Tirmiş sahneler ya da ki, anekdotlar falan diyor, geçer falan. aynen. Ama yani o kadar da dallandırılıp budaklandırılırsa hani bir noktadan sonra o esere de yani o eserin yazarına da aslında bir noktada haksızlık ya yapılmış onunla oluyor. Onunla ilgili komik bir şey aklıma geldi. İşte bu diziler falan işte yaprak dökümü 5 sezon devam etti. Evet, devam ettiğinde yeni nesil şey diyormuş. Yaprak dökümünün kitabı çıkmış alalım falan. <gülüyor> Değil mi yani? <gülüyor> evet, evet. Yani hani bunun dizi, aslında bir diziden sonra kitabın yazıldığını düşünmüşler ama aslında kitaptan yani bir klasik Reşat Nuri Güntekin romanıydı yani. Evet. Öyle komik durumlarda ve neyse en azından bir şekilde kitapla tanışılmış oluyor. Şimdi de o zaman dizilerden tekrar müziğe geçelim ve sırayı modele verelim. Şarkısında değmesin ellerimiz diyor. Konusunda iyi değiliz ikimiz de bir kivulcım yeter her zaman koşup geri dönmemize. Evet yani son kitap ve dizilerden bahsetmiştik. Şimdi biz e, bir yılı geride bıraktık ve ben şunu sormak istiyorum. Yıl içinde okuduğun veya izlediğin ya okuduğun kitap veya izlediğin filmleri e, ele alırsak bunların en çok hangileri ya da hangi e, okuduğun kitaplar hoşuna gitti. Yani çarpıcı gelen ya da başka bir şekilde bunları ifade etmen gerekirse bu konuda bize neler söylemek istersin? Yani tabii hani fırsat buldukça okuldan falan bitirmek üzere olan bir öğrenci olarak çok fazla film ve kitap şeyine giremedim ama sınırlı sayıda da olsa etkilendiğim filmler tabii oldu. Mesela Türk filmleri içerisinde majority diye çevrildi çoğunluk diye bir film var. Hı hı. Ben başarılı buldum yani çok politik bir film olmasına rağmen baktığınızda hiç politik değil aslında çok yani çoğunluk hani normal tırnak içinde normal insanı toplum içerisindeki normal insanı anlatıyor. Açıkçası ben beğendim yani hani güzel başarılı bir filmdi zorlama olmamış bence ee, kitaplarda da iletişimden çıkan bir kitap var ee, ikinci bas, basımı da oldu herhalde Haydar Karataş'tan Gece Kelebeği ee, tavsiye ederim ee, bu dersin meseleleri de hazır ee, konusu gündem olmuşken son zamanlarda bununla ilgili yazılmış bir roman Edebi açıdan da ben şey yani naçizane çok şey buldum hani bir şey anlatmaya zorlamaya çalışmamış o da Aydar Karataş. Çok halk diliyle hani böyle bir Yaşar Kemal'i okurken o Çukurova'nın insanlarına nasıl empati kurup bir ince memeti gerçek gibi şey yapabiliyorsak hani tamam belki hani o kadar bence hani çok başarılı ama... Ee, onu da tavsiye ederim Gece Kelebi'yi e, iletişim yayınlarından e, bulabilirlerse dinleyiciler mutlaka okusunlar dersinle alakalı neler olmuş. O insanlarla bir empati kurma açısından bir roman havasında olduğu için sıkılmayacaklardır da gayet akıcı. Hı hı. Bunları söyleyebilirim şimdilik aklıma bunlar geliyor. Pekala bizler de böylelikle artık e, programımızın sonuna geliyoruz bu şekilde. Öncelikle burada eşlik ettiğin için Konuk Biz olarak zevkti. buraya benim Geldiğin için. için çok teşekkür ederiz Ayağına sağlık Ben teşekkür ederim benim için de çok güzel oldu Hani bu kadar şeyler sürekli düşünüyoruz Anlatmaya çalışıyoruz kendimizi falan Küçük bir şey de olsa en azından bana da yer verdiğin için teşekkür ederim. Rica ederim. Evet sevgili dinleyenler, sevgili Derya Özdemir'e tekrar buradan teşekkür ediyoruz. Böylelikle dediğim gibi programımızın da sonuna geldik. Son bir şarkı dinleyeceğiz. Bu sefer Teoman ve İrem'den gelecek şarkı. Bir sonraki programı artık 2012'de olacak o program. Yeni yılda. Umarız yeni yıl beraberinde birçok güzel şey getirir hayatımızı. Tekrar o programda görüşünceye de kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bana öyle bakma, anlayacaklar İkimize karşı bu dünya bizi anlamayacaklar. Bana öyle yaklaşma, bana. Öyle dokunma ikimize karşı bu dünya Bizi anlamayacaklar Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa Hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu? Bu hayatta Bizi böyle Yakamızdan tutacaksın, tutacaksın. Abi böyle Yaşa derken Kalbimize sormuşum Benle böyle Konuşma Kapıları Kapatma ikimize karşı bu dünya bizi anlamayacaklar Beni aşkla ağlatma Gerçekleri kapatma Böyle kırık da bakma Beni daha da ağlatma bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa Hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu? Bu, Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa Hadi böyle yaşa kalbimize sormuş mu? Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksın Hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuşsun Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksın Hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuşsun Bana öyle bakma, anlayacaklar İkimize karşı bu dünya, bizi anlamayacaklar Şavan sona erdi.